Kur'an ve Sahih Sünnet'in ışığında İslam fukhını görüyorduk. Bundan önceki dersimizde demiştik ki guslün meseleleri. Bunlar da dokuz tane meseleydi. Guslün dokuz tane meselesi. Birincisini, ikincisinin, üçüncüsünü işlemiştik. Bugün üçüncüsü, dördüncüsünü işleyeceğiz inşallah. Birincisi tabii En anil bawli fil mustaham bundan önceki dersimizde anlattığımız birinci mesele kişi yıkandığı yerde çiş yapıp tavırda yıkanması caiz olmadı. İkincisi <gülüyor> cevaz el-ihtisali iryanen ikinci mesele kişi yıkandığı zaman hanadan doğma çıplak bir şekilde hiç kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmasında bir beis olmadığını Üçüncüsü Hepsedtur filosul. En yıkandığı zaman hiç kimsenin onu görmeyeceği bir şekilde. Hanımımız tesnif tabii. Hanımı başka, diğer kişilerden kendini koruması üzerinde vaciptir. Dördüncüsü ise yüzdü o an en gosul. İle kana vacibey. Ve bu mesele de demiştik ki alimler ihtilaf, ihtilaflıdır. Bunu inşallah anlatacağız. Beşincisi attavfu ala cemii nisai bi guslin vahid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Vesselam biliyorsunuz ilk döneminde on bir tane hanımı vardı. Vefat ettiği günlerde de vefat edince dokuz tane hanımı aleykümselatü Vesselam. Dokuz tane hanımı vardı. Ve aleyhissalatü Vesselam gündüzde veyahut da gecede hanımlarıyla bir gusülde onları ne yapıyorduk? Onlarla cimaya yapıyorduk. Yani bir vakitte bir hanımla cima yaptıktan sonra abdestini alır. Ondan sonra gusül abdestini almadan ikinci hanımıyla cima yapıyor. Ondan sonra yine gusül abdesti almadan abdest alır. Hey, namaz, namaza test aldığı gibi. Ondan sonra üçüncü hanımıyla ve bu şekilde on, biri, on birinci hanımına kadar bir tek usul ile cinsi münasebet yapıyoruz Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Altıncısı Kulli İnde Kulli Vahideti Minha. Altıncısı Her hanımla cinsi münasebet yaptıktan sonra ikinci bir hanımla cinsi münasebet yapacağı zaman usul abdesti yani boy abdesti alıyordu. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam bazen on bir hanımını bir vakitte bir usul ile cinsi münasebet yapıyordu. Bazen de her hanımıyla cinsi münasebet yapacağı zaman boy abdesti alıp yani usul abdesti alıp ondan sonra ikinci hanımıyla cinsi münasebet yapıyordu. Tabii ki bu bir vakitte. Yani diyelim ki bir gecede 11 tane hanımıyla cinsi münasebet yapıyor. Her hanımın yanında usul yapıyor. Diğer bir rivayette her hanımıyla cinsi münasebet yapacağı zaman usul abdesti almayıp sadece abdest alıp onlarla cinsi münasebet yapıyordu. Yedincisi cevaz cevaz ennavm veyahut da cevaz navmül cünuk ey kişiyi cinsi münasebet yaptıktan sonra gusül abdesti almadan hanımıyla tekrar yapmasın. Bir bir rivayette ise gusül abdesti aldıktan sonra aleyhissalatü vesselam yatıyordu. Tabii ki bu küfetli bir iştir. Genelde insanlar yani genelde Müslümanlar cinsi münasebetten sonra hemen yatarlar genelde. Allah. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun istisna ettiği şahıslar müstesna. Genelde, belki şimdi size sorsam, evli olan şahıslar, <gülüyor> hanginiz hemen cinsi münasebetten sonra kalkıp yıkanıyor, ondan sonra yatıyor. Belki aralarında hiçbir kişi çıkmıyor Öyle, tamir yapma hocam çıkar hocam <gülüyor> geneleme yapma <şimdi> hocam belki diyor e biz diyoruz ki genelde <gülüyor> biz diyoruz ki genelde yani genelde mesela 99. 99'da belki. belki bir kişi çıkar yani genelde erkekler genelde erkekler çünkü bu meselenin cahilinde oldukları için belki inşallah bu meseleyi öğrendikten sonra veyahut da tabii ki biz sadece buradaki kardeşlerimize anlatmıyoruz aleyhissalatü vesselam bunları anlatırken ve Yahud Aleyhisselatü Vesselam'da rivayet ederken bütün İslam ümmetine aktarılıyor bunlar. Yani genelde bildikten sonra bazen bunu yapar, bazen bunu yapar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam, İslam ümmetinin örnek edilmesi gereken bir şahıs olduğu için, Müslüman onun hayatına bakarak ne yapacak? Kendisinde yaşama, yaşamaya çalışacak. Sekizincisi İhtisalurraculi ma'imra'atihi Sekizincisi yani karı koca cinsi münasebetten sonra ikisi bir anda banyoda beraber yıkanmaları. Ve burada bundan önce demiştik ki bundan önceki dersimizde demiştik ki tarikat ehli olan Müslüman kardeşlerimiz söhbetlerinde ve kitaplarına <gülüyor> baktığımız zaman diyorlar ki aleyhisselatü vesselam banyoda yıkandığı zaman hiçbir zaman Taştamalsız yıkanmadığını söylüyorlar. Tabii ki bu doğru değildir. Ve onlar genelde sohbetlerinde ve derslerinde veyahut da kitaplarında genelde bunu söylüyorlar. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam hanımıyla yıkandığı zaman peştemal bağlamış. Oysa ki aleyhissalatü Selam'in şemalinde veyahut sünnetinde kesinlikle böyle bir rivayet yoktur. Ve bundan önceki derslerimizde anlatmıştık. Burada hazır olan kardeşlerimiz bunu duydu. Aleyhisselatü Vesselam hanımıyla yıkandığı zaman her ikisi de anadan doğma çırılçıplak yıkanıyorlar mı? <gülüyor> Ve bazı bazı ustalarımız bu kişilere soru sorarak diyorlar ki acaba bu şekilde söyleyen bu insanlar yattıkları zaman hanımlarıyla acaba yine peştemal mi cinsi münasebet yapıyorlar? Öyledir <gülüyor> hocam. Yani demek ki Peki ya yani demek ki cinsel münasebeti yapacağı zaman o zaman yine de peştemal Peki peştemal bağladığı zaman nasıl cinsel münasebet yapacak? Tıpkı peştemal bağladığı zaman nasıl yıkanamayacaksa cinsel münasebet de yapamaz. Yani İslam'da kesinlikle böyle bir şey yok. Gerçekten bu tür şeyler yani aşırılıktır. Ali Satt ve ümmeti için ne yapmışsa ümmeti de aynısını yapmakla mükellefe yahut ya yapmakta bir be'is olmadığını. Dokuzuncusu el-ihtisalu <gülüyor> bifadvil ve bu konuda alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki kişinin hanımı gusul abdesti alınca bir erkek ay onun kocası o kapta kalan artı suyla gusul abdesti alamaz demişler genelde Ebu Hanife Rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimler bu görüşü benimsiyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki kullanılmış su ile abdest alınmadığı gibi gusül abdesti de alınmaz diyorlar. Cumhur'un görüşüne göre mustamel suyun, yani kullanılan suyun temiz, pak olduğunu söylüyorlar. Ve bir kişi abdest aldıktan sonra ikinci bir kişi o suyla abdest almakta bir beis görmüyorlar. <gülüyor> evet, bugün dördüncüsünü anlatacağız inşallah. Böylece dokuz tane mesele anlattık. delillerine değineceğiz inşallah zamanla. Dördüncüsü diyor ki, Hel yüzzi uğuslu en gusul. Acaba diyor bir gusül ikinci bir gusulun yerine geçer mi bir tekniyette? Ve bundan önce değinmiştik biraz. Burada alimler ihtilafa düşmüşler. hanbeliler Hanefiler, Şafii'ler ve müstakil olan Seraf alimlerinden bazıları demişler ki olur bazıları demişler ki olmaz. Yani nasıl örneğin bir kişi hanımıyla cinsi münasebet yaptı Cuma günü ve sahip görüşe göre demiştik ki size Cuma günü banyo yapmak, gusül yapmak vaciptir demiştik. Çünkü ve Vesselam diyor ki her Gali olan kişi cuma günü cumaya gidecekse gusül yapması vaciptir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün ittifakıyla tasvih edilmiş. Hanefi fukuhasına göre cuma günü gusül yapmak sünnettir. Ve demişler ki bazıları cuma günü banyo yapacak olan kişi yani gusülden dolayı cünüflükten dolayı o zaman o cünüplükten dolayı yapmış olduğu gusül Cuma'nın guslüne de yerine geçmiş olur. Bazıları demişler ki cünüple cünüplükten dolayı olan gusül ile Cuma guslünün üstünden kalkması için iki niyet yapması lazım. 1. Cünüplükten dolayı niyet. 2. Cuma için bir niyet. Bu kişi alimlere, bazı alimler cevaben diyorlar ki, nasıl olur da bir, iki vacip bir niyetle yerine getirilir? Ve diyorlar ki şöyle bir örnek veriyor, diyor ki mesela geçmiş seneden Ramazan'dan kalmış bazı günleri var. İkinci bir Ramazan geldiği zaman, yani hazır olan Ramazan'da geçmişte diyelim ki beş günü var. Diğer bir Ramazan geldiği zaman birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci günü tuttuğu zaman geçmiş e, borcuna niyet ederek, ay kast ederek ikinci Ramazanda bir veis olur mu, olmaz mı? Tabii ki hakikaten burada yani Arapların söylediği gibi hebe iş gel. Yani burada gerçekten bu soru burada bir sorun var. Hiç kimse bunu diyemez. Hiç kimse diyemez ki geçmişten kalan bir gün Ramazan orucunu hazır olan Ramazan orucuyla beraber bir günde ikisini eda etmek. Hiç kimse söylemez bunu. Ve burada şimdiki hanbeler, hanbeli alimlerinden İbn Baz ve İbn Üthemir rahimallah. İbn Baz diyor ki Cuma gusülü sünnettir. İbn Üthemir diyor ki Cuma gusülü vaciptir. Ve Ebn diyor ki Allah Cuma günü cünürlükten dolayı yıkanan kişi Cuma guslünü niyet etmeden o cuma guslünün sevabını almış olur. Ebn Ütemir Allah tam tersi diyor ki hayır diyor. Cünürlükten dolayı gusül alacak olan veya da yapacak olan kişi ilk önce cünürlükten dolayı olan guslünün niyetini onunla beraber Cuma'nın guslünü niyet etmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü Öbün Bez Cuma guslünü sünnet görüyor. Onun için niyet, niyete gerek kalmıyor. Öbün Üteymin Cuma guslünü vacib görüyor. O zaman niyet gerekiyor. Ve <gülüyor> buradaki delilleri de <gülüyor> hepiniz bildiği gibi Ümer <gülüyor> radiyallahu ta'ala anhin rivayet ettiği hadis ''İnneme'l a'malu bil niyet, ve inneme likulli mri'in mânevâ'' Bütün ameller niyetlere göredir. Dolayısıyla bir kişi bir amel yapmak istediği zaman o ameli niyet etmese o amelden bir nasibi olmaz. Bütün amellerde niyet gerekiyor. Ne olursa olsun. Hatta dini meselelerde bile değil. Örneğin bir kişinin önüne 4-5 çeşit asir gelse, örneğin ayran, portakal, elmaşu bu falan filan. Misafirin önüne geldiği zaman misafir bakar ve orada kalbinde bir şeyi kasteder, o asirlerden birisini kasteder ve kastettiğini eliyle alır. Demek ki kalben kastetmiş ondan sonra alıyor. Kastetmeden onu almaz. Ey onu seçmeden onu almaz. Onu seçiyor, kastıyla ey niyetiyle ondan sonra alıyor. Dolayısıyla eğer bu maddi şeylerde bu şekilde ise dini meselelerde bu çok daha evli ve çok daha önemlidir. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki o da diyor ki Cuma guslu vaciptir. Dolayısıyla cünüplükten dolayı gusul alacak bir kişi cünüplükten dolayı ayrı bir husul, Cuma günü için ayrı bir husul yapması gerekir Yani bu husul için ayrı bir niyet bu husul için ayrı bir niyet. Ve İmam Elbani şöyle diyor Rahimahullah diyor ki الذي يتبين لي أنه لا يجزئ ذلك أي الغسلين في نية واحدة. يعني أي غسل بنية كاسيلكلادير جائز زيدر دي فياهو الطا بل لا بد من الغسل لكل لكل آخر لكل لكل لكل آخر. أي ضرسه هر غسل اثنين غير بنية وغير بغرسل أول ما الصيّر أو للجنابة غسلا. وَلِلْجُمْعَةِ غُسْلًا Cünüplük için bir gusül, cuma için bir gusül. Şayet kadın ise kadın cuma günü hem cimsi münasebet yaptı, hem de cumaya gidecek. O zaman cuma gusül, cünüplükten dolayı bir gusül tabi ilk önce hayızdan, hayızdan dolayı bir gusül yapacağım. Ondan sonra cünürlükten dolayı bir gusül ondan sonra cumaya gideceğinden dolayı Ayrıyeten cumaya bir gusül. Böylece bir vakitte üç tane gusül alması gerekiyor. <gülüyor> Diğer alimlere göre özellikle Ebn-i Demir Allah'a ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki üç tane gusül bir vakitte yapmaya gerek yok. Her üç gusül için bir niyetle yeter, yeterlidir diyor. O zaman hayzlı olan bir kadın cumaya gitmek isterse tabii ki daha önceden de Kadınlar üzerinde cuma yok ama cumaya gitmek isterse o zaman o kadın yıkanması vaciptir. Ve Ebn Üsemin diyor ki o zaman diyor haizde olan bir kadın hem hayızdan dolayı bir niyet hem cünüblükten dolayı bir niyet hem de cumadan dolayı bir niyet. Ebn Üsemin Elbani diyor ki hayır ayrı ayrı niyet olduğu gibi aynı zamanda diyor 3 tane usul olması gerekiyor. Ey cünüblükten dolayı bir gusul Hayızdan dolayı bir gusül, cumadan dolayı bir gusül. Erkek ise cünumluktan dolayı bir gusül, cumadan dolayı bir gusül. Diyor ki, Çünkü diyor, bu gusüller için, diyor, bu gusüllerin ayrı ayrı yapılmasına ve da yapılacağına dair deliller vardır diyor. فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ومن ادعاه فليتفضل بالبيان أو بالدليل hep kim bunun aksini iddia ederse diyor, buyurun diyor, bize delil göstersin. Ve hakikaten baktığımız zaman, bu konuda delil yok. Bu konuda olan delil, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَةِ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَةِ hadisesi de, iki vacibi bir anda kaldırmaz. Eğer İmam Ödün Bez'in, veyahutta İmam Abu Hanife'nin, ve i̇mam Şafii'nin bir kavline göre, ve İmam Malik'in bir kavline göre, eğer sünnet olmuş olsaydı Cuma'nın guslu o zaman olurdu. İmam Malik Rahimahullah Cuma'nın guslu vacip diyor. İmam Nevi aynı görüşte. Ebn Hacer Askalani aynı görüşte. İmam-ı bir görüşünde sünnettir, bir görüşünde vaciptir. Ebu Hanife Rahimahullah'ın görüşüne göre sünnettir. Ahmed bin Hembe'nin görüşüne vaciptir. Ve İmam Elbani ile... Bundan önce Ebün Teymiyebni, Qaymel Cevziye ve bu çizgide olan hadis alimleri hepsi cuma, cuma için gusül yapmak vacip olduğuna dair ittifak etmişler. Bütün hadis üleması. O zaman madem ki bu bu şekilde söylenmiş o zaman her yapılacak olan farz olan ibadet için ayrı bir niyet ve ayrı bir gusül olması şarttır. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري رضي الله عنه فقد روى الحاكم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أعتسل يوم الجمعة يركي بيرجل بن جنوب لبستان ضلاي غسل يباركن ديور بنمبابام ديور Orada diyor, hazır oldu. Fekale gusluke min cenabetin Onun babası oğluna soruyor. Diyor ki şu anda senin yapmış olduğun gusül diyor. Cünübülükten dolayı mıdır? Yoksa cumaya gitmen için midir? Kale kultu min cenabetin. Dedim ki hayır. Cuma için değil, cünübülükten dolayıdır. Kale e'id guslen ahar. Diyor dedi ki ona babası ikinci bir gusülü iade et. Ey Cünüblükten sonra bir de Cuma için ayrı bir gusül al. Ve inni sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul men iğtesele yevmul Cuma. Bu hadis hadise dayanayarak ve bundan önceki hadis İde ca'a hadikum el Cuma fel yagtesele hadisi. Dikkat bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim üzerinde ittifak ettikleri hadistir. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، دير ديني الجمعية قال جاي زمان غسل يبصن، أي بانيو يبصن، لكن هناك حديث إسا ديوركي، لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، متفق عليه، بدأ إمام بخاري إلى إمام مسلم، وذلك هناك اتفاق التكليل بالحديث، ديار بالحديث إسا قنا إمام بخاري إلى إمام Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri hadis diyor ki Guslu el cumuati yevmil cumuati cumu wacibun ale kulli muhtelim diyor ki Cuma günü gusül yapmak her baliğ olan kişi üzerinde vaciptir. Ama burada her baliğ olan denilen burada erkek kast ediliyor. Çünkü Cuma kadınlara vacip değildir. Ama dedik ki eğer kadın Cuma'ya gitmek istiyorsa o zaman o da Cuma ile ilgili bir ayrı bir gusül yapması üzerinde vaciptir. İşte burada Ebe Kateded'in radıyallahu rivayet ettiği hadis ile burada İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ile sundukları bu hadislere anlaşıldığı Cuma günü, Cuma'ya gidecek olan kadınlar ve erkekler Cuma için ayrı bir gusül almaları vaciptir. Ve bu gusül eğer kişi hanımıyla cinsi münasebet yaptıysa Cünüflük için ayrı bir gusül, ayrı bir niyet. Cuma için ayrı bir gusül, ayrı Allah bir yapma. niyet getirecektir. Allah. Beşincisi, attavfu ale cemii'ni sa'ehi bi guslin vahid. Aleyhissalatü vesselam, on bir tane hanımıyla bir vakitte, yani bir anda, bir tek gusulle hepsiyle cinsi münasebet yaptığına dair delil. An Enesim bin Malik radıyallahu ta'ala anhu kal, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في في في الليل والنهار وهن رواه البخاري رحمه الله صحيح diyor ki Ali sallallahu aleyhi 11 tane hanımı vardı ve bu 11 tane hanımıyla bir tek gusül bir vakitte hepsimle hepsiyle cinsi münasebet yapar. Ondan sonra, on birincinden sonra gusül abdestini yapıyordu. Ve sahih muslim rahim Allah diyor ki kâne yatûfu ala nisâ'ih bi guslin vâhid. Kâne yatûfu ala nisâ'ih bi guslin vâhid. Ey, bütün hanımlarıyla cinsi münasebet bitirdikten sonra, yaptıktan sonra bir tek gusül yapardı. Yani on bir ile cinsi münasebet yapıyor ve ondan sonra guslunu yapıyor. Tabii ki buradaki on bir tane bir vakitte. Yani bir gecede veya da bir gündüzde. Eğer bir gündüzde tavaf etmişse yine on bir. Geceyle yapmışsa cinsi münasebet yapmışsa gece. Altıncısı ise <gülüyor> diyor ki altıncı mesele aleyhissalatü vesselam on bir hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman her cinsi münasebetten sonra bir gusül yaparmış. Demek ki burada iki rivayet var. Her ikisi de caizdir. Bazen bir erkek iki tane hanımı varsa, üç tane hanımı varsa veyahut da bir tane hanımı var ama bir, iki, üç, dört, beş defa hanımıyla bir anda cinsi münasebet yapabilir. Ancak ve senem ikinci cinsi münasebet yapacağı zaman mutlak manada abdestini satt ve senem Abdestini almadan ve Selam yapmazmış. Bir de ikinci cimada yapmazmış. Ancak bir gusülle yapar. Yani bir cima yaptı hanımıyla. Hanımı kalkar, abdest alır. Tamam mı? Temizlenir. Erkek de kalkar, temizlenir, abdestini alır. Ondan sonra tekrar cinsi münasebet yapar. derim ki, tekrar yapmak istiyorlar. Tekrar giderler, temizlenirler. Tamam mı? Abdest alırlar, tekrar gelirler. Üçüncü. Yok, üç tane hanımı varsa, üç tane odası var. Bununla cinsi münasebet yapar, gider abdestini alır, gider ikincisiyle yapar, tekrar gider abdest alır, gider üçüncüsü yapar, üçüncüsüyle yapar, ondan sonra bir gusül yapar. Veyahutta da birincisinin yanında bir cinsi münasebetten sonra gusülünü alır, gider ikincisiyle cinsi münasebet yapar, tekrar gusülünü alır, üçüncüsüyle yapar ve bu şekilde devam eder. Diyor ki an Ebu Rafi'in الله anhu anna nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem tafa zate yumin ala nisaihi yagdesilu inda hadihi ve inda hadihi rewaahu Ebu Daud ve Ebu Mace ve bu hadisi İmam Ebu Daud ile İmam Ebu Mace rivayet etmişler ve bütün muhadisler bütün muhadisler ve son muhadisler İmam Elbali rahimahullah demişler bu hadis sahiptir yani Aleyhisselatü Vesselam her bir hanımla cinsi münasebet yaptığı zaman yıkanıyor. Ondan sonra ikincisiyle, üçüncüsüyle, dördüncüsüyle böylece on bir hanımına kadar ayrı ayrı ayrı usul yaparmış. Yedincisi, cevaz nevm el cunubi ve istihbab el vudu' lehu. Yedincisi, kişi cün, cinsi münasebet yaptıktan sonra usul abdesti almadan yapmasında bir ve'is olmadığını veyahut da cinsi münasebet yaptıktan sonra abdest alıp ondan sonra yatar veyahut da guslünü yapar ondan sonra yatarmış. Ana Aişe'de radıyallahu anha kâlet kâna'l-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yıza aradâ en yenâm ve huv cünub gâsela farjahu ve tevabdâ al-i s-salâ al-bukhari ve muslim umman Aişe radıyallahu ta'ala anha aleyhissalatü vesselâm'ın Onunla yatak odasında aralarında olacak olan cinsiy muhasebetten sonra olan hallerini anlatıyor. Diyor ki, "Kanen Nabi O sallallahu aleyhi ve sallam" "İsa arada an yaname, vahwa junuk anisatul sallam" diyor. Cinsiy muhasebetten sonra diyor, yapmak istediği zaman diyor, "Gasla ferci İlk önce fercin iğat, temizler ki fercinde, feşte kalıntı kalmasın, özellikle belli bir yaştan sonra, 40 yaşından sonra ve özellikle prostast hastalığı olan bazı erkeklerde e, ferçte bazı meni kalıntıları kalır. O <gülüyor> meni kalıntıları da tıbben doktorlar diyorlar ki o temizlenmezse zamanla diyor iltihap yapar. Ondan sonra vekerde bir iltihaplaşma olur. Bu iltihaplaşma belli bir zamandan sonra tedavi olma yollarına gitmese veyahut da devamlı böyle temizlenmezse istek istemez ondan sonra ameliyat yapmak mecburiyetinde kalacak. İşte bu tür hastalıklar olmaması için her cinsi münasebetten sonra Ali Sattu vesselam bunu ne yapıyormuş? Ali Sattasyan bunu hem kendisi yapar hem de ashabına tavsiye edermiş. Radiyallahu Teala. ve فرجه وتوضأ للصلاة. <gülüyor> Ferjini yıkadıktan sonra ne yapıyor? sanki namaz kılacakmış gibi abdest alırmış Ali sallallahu aleyhi ondan sonra yatarmış. Ali sallallahu aleyhi hiçbir zaman abdestsiz yaptığı rivayet edilmemiş. Ve bazen abdest alırmış, bazen gusül abdesti alırmış, ondan sonra yatarmış Ali sallallahu aleyhi ve an Wan Abdullah bin Abi Kaysin قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت كيف كان يضع كيف كان يصنع في الجنابتي? اَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَنَامُ اَمْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلُ Sahabi geliyor radıyallahu anh bu şeyi soruyor ve diyeceksiniz ki nasıl olur da bir sahabi bir kadına böyle bir soru sorabilir ve bundan önceki derslerimize dikkat istiyor hatırlıyorsanız birçok sahabi validemiz Ayşe'nin yanında ders almış yani onların hocası veyahut da onların ustadı oluyor. Umme'nü Aişe Radiyallahu Teala Ali Sattul ashabı arasında en ileri gelen alimlerden veyahut âlimelerden birisidir. Ve özellikle Ali Sattul selamın evi içerisinde Müslümanların görmeyeceği ve sadece kendisinin göreceği halleri herkes ondan öğreniyordu. Çünkü ondan başka bu halleri bilmez. Dolayısıyla geliyorum erkekler kadınlar, erkekler veya ta kadınlar Ummu Enais'den bu tür soruları sorup cevaplarını alıyordu. Çünkü Ummu Enais radiyallahu taala aynı zamanda Müslümanların annesidir. Müslümanların annesidir yani hiçbir Müslüman erkek Ali satt ve selam'ın vefatından sonra onun hanımıyla evlenemez. Allah celle celaluhu bunu şer'an yasaklamış. Dolayısıyla bu tür soruları sormakta bir veis yoktur. Eğer bir yerde bir alim varsa büyük bir alim varsa ve o alim orada mevcut değil ise mevcut değil ise ve orada erkeklerden birisi bu meselelerle ilgili bir şey sormak istediği zaman kime sorması gerekiyor? O alimin hanımına sorması gerekiyor. Çünkü genelde büyük halimlerin hanımları din konusunda genelde yetenekli olan kadınlardır. Dolayısıyla böylesi bir soru, ey onunla ilgili bir soru sormakta bir beis yoktur. Ama doğrusu kadınlar din kültürünü veyahut da din bilgisini ilk önce kendi kocalarından almaları veyahut da babalarından veyahut da abilerinden veyahut da amcalarından, dayılarından, ey mahrem olan erkeklerden yok. Eğer kocaları bilgili değilse din konusunda, babası da öyle değil, abisi yani mahrem olan erkekler de böyle... Din kültürüne sahip olmayan şahıslar ise o zaman ne yapması gerekiyor? O zaman o alimlerin hanımlarından ders almaları veya da alime kadınlardan ders almaları. Yok eğer bütün bunlar yoksa o zaman o kadın güzel bir haya ile güzel bir terbiye ile alim olan kişiden bu tür soruları sormakta bir beis yoktur. Veyahut da birçok kadınların huzurunda perde arkasında bir alimin o kadınlara ders, meselesi, ders vermesinde de bir veis yoktur. Hatırlıyorsanız bundan önceki dersimizde Kadınlar Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki Bütün günlerin hep erkeklere Bari bize de bir gün ayır da Bize de ders ver. Ve Aleyhisselatü Vesselam gidiyor ayrıyeten Kadınlara ayrı bir ders veriyordu. Şafii fukahası Rahimahumullah Rahimahumullah ve burada alimler yine o şekilde eğer kadınlara hiç ders verecek kadın yoksa o zaman perde arkasından bir alimin kadınlara din konusunda ders vermesinde bir de is yoktu ama bu zamanda bütün bunlara ihtiyaç kalmıyor niçin özellikle bu internetin kol gezdiği zamanda herkes internet üzerinden Güvenilir alimlerden bu tür şeyleri ne yapabilir? Ders hakkalarından bunları öğrenebilirler. Veyahut şu anda bütün alimlerin kitapları birçok mektebede satılıyor. Bütün dünyanın her tarafında. Dolayısıyla bu konuyu içeren bu bilgileri kitaplara alıp kitaplarında ne yapabilir? Kadın üzerinde farz olan bu bilgiyi öğrenebilir. Evet. قالت ام معيشه رضي الله تعالى عنها bu soruyu sorduğu zaman diyor ki "قالت كل ذلك قد كان يفعل." Ali diyor ki her ikisini de yapardı. Bazen böyle yapardı, bazen böyle yapardı. "ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. Tamam. bazen abdestte işte şevsul alıp ondan sonra yatarmış. Bazen de gusül abdesti almayıp abdest alıp ondan sonra yatarmış. Sekizincisi İhtisalü racili mâ imra'atihi fi min inâin vâhid. Sekizincisi bir karı koca bir kaptan bir kaptan yıkanmalarında bir beis olmadığı Ancak dedik ki bu alimler arasında ihtilaflıdır. Özellikle İmam Abu Hanife'nin fukahası Allah Bunlar Mustamel su ile ikinci bir kişinin o mustamel su ile husul abdesti veya abdest alması kesinlikle caiz değildir. Çünkü Ebu Hanife Rahimallah bu konuda iki tane görüşü var. Bir görüşüne göre mustamel su necistir. Diğer bir görüşüne göre necis değildir mekruhtur. Ve buradaki mekruh derken ey tahrimen mekruhtur. İmam Muhammed ile İmam Yusuf rahimahumullah biliyorsunuz, bir de İmam Zufer bu her üçü de İmam Abu Hanife'nin en ileri gelen öğrencilerinden birer kişidir. Her üçü de diyorlar ki, Musta'men su ile abdest almakta veyahut da gusül abdesti almakta bir beis yoktur. Musta'men su ne demektir arkadaşlar? Bundan önceki derslerimizde biz kardeşlerimize anlatmıştık. Örneğin, şimdi ben abdest alıyorum. Bir kap içerisinde abdest alıyorum ellerimi yıkadım, yüzümü yıkadım derken ayaklarımı şu bu faradır. Bu birken su nedir? Bu mustamel sudur. Bu birken su, mustamel su olduktan sonra ikinci bir abdest, ikinci bir gusul alınır mı alınmaz mı? Sahih kavle göre veyahut al kavlu raciha göre alınır. Bütün cumhur bu, bu görüşteliler. Ancak Ebu Hanife Rahimallah burada ayrı bir çizgi edilmiş ve doğrusu hak cumhurun yanındadır. Yani bu Hanife Rahimahullah'ın yanında değil, Cumhur'un yanındadır. Niçin? Çünkü bu eller, madem ki bu eller üzerinde ve bu ağzalar üzerinde necaset yok ise, necaset yok ise ellerini yıkadıktan sonra bu şu, neden necis olsun? Yani, ağız tahirdir. Senin ağzın necis midir, tahir midir? Sana soruyorum, sen soru sor. Ağız tahir de bakteri falan vardır, bir diğerine ulaşma şeyi var, insanın var. Biz taharet diyoruz, bakteri falan var, artık tıbbi meseleye biz girmiyoruz. Var mı yok mu, biz bu tür şeylerle yaklaşmıyoruz. su necis midir, değil midir? Halimler demişler ki, bu su bil ittifak necisliğidir. O zaman necis değilse, bununla abdest alınır. Tamam mı? Bununla abdest alınır. Dolayısıyla, bir erkek ile bir kadın, bir kadın bir kapta abdest veya takusul abdesti alabilecekleri gibi, bir erkek o kaptan usul abdesti aldıktan sonra o kapta kalan olan su, artık olan su yine de o kadın veyahut da o erkek ondan abdest alabilir. Bu zaman artık, artık, artık su musta'mel demek artık demek. Bu tamam. zaman artık su kullanılmış atılan su musta'mel. E bu sen e ellerini kaba koyuyor, çıkarıyor, kaldırıyor. Yani bu artık bu su kullanılmış olur. Tamam mı? لحديث أم سلم رضي الله عنها دشتن صرتها فتنقيسها سنتها تشرذم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تمام من الجنابة يركي أم سلم رضي الله عنها يركي وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تمام من الجنابة جنوب Lükten dolayı Anisabü Selem'le beraber bir kaptan ne yapıyorduk? Gusül abdesti alıyorduk. O elini sokuyor kaldırıyor, bu elini sokuyor kaldırıyor. Tamam mı? Ve yıkanırken de üstlerinden bu kaba su sıçrayabilir. Tamam mı? Dolayısıyla ellerini sokup çıkarman bu su kullanılmış sayılır. Şimdi elinde bir su şişesi var. Sen içtin. İçmeden önce hiç kimse kullanmamış. Sen içtikten sonra bu su kullanılmış olur. Çünkü senin ağzından olan az bir şey oraya girmiş olabilir. Veyahut da bir bardaktan, geçmişte bir taştan birçok kişi su içerdi. Ve bu bir hast şeylere de hiç kimse değmiyordu. Vallahi sende hastalık olabilir. Ben içmem. O diyor ki sende hastalık olabilir Ben içmem diye bu tür şeylere hiç kimse değmiyordu. Hiç şey yapmadan bunu düşünmeden şey yapmadan alır tası o içiyor o içiyor o içiyor ve herkes bunu gezilerekir. Veyahutta bir kaşıkla birçok kişi bir kaşıkla yemek yiyordu. Tamam mı? Burada bu hadisi Ravahu al-Bukhari ve el İmam Müslim. İmam Bukhari ile İmam Müslim bir ittifak bu hadis sahih olduğuna dair ittifak etmişler. Öbür tarafta ve Aişe radıyallahu anha kâlet kuntu agdesilu enne vel nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem min inâin vâhidin tehtelifu eydiyne Bu, bundan önceki hadis, Umma Sallâme'nin hadisi. Şimdiki hadisi ise um, Umman Aişe'nin hadisi diyor ki aleyhissalâtu vesselâm e, radıyallahu anha ben ile Allah'a sallallahu aleyhi bir kaptan banyo yaparken diyor ikimizin eli bir, birimiz kaldırıyor, birimiz indiriyor. Yani o alıyor, her ikisi de bu kaptan var. Dolayısıyla bu ne olmuş olur? Bu su kullanılmış yani mustamel sayılır. Bu da Rabah al Bukhari ve Mustim. İmam Bukhari ile ve İmam Mustim bin Abu Hadi yapmışlar rivayetimişler. Ve onun Rəşidullah anayi Aisha der Taala onunla. "Kendimizden ve ondan biri. ve onun biri. Onlar bir. Onlar bir. ve bir. bir. Onlar bir. Onlar da'li Onlar bir. Onlar bir. Dehli dehli. Ey bana bırak bana bırak. Ve burada bazı şahıslar diyorlar ki kişi banyo, banyo içerisindeyken yani çıplak iken konuşmak haramdır diyorlar. Peki burada Ayşe Teala ta'ala ne diyor? Bana bırak bana bırak. Yani bana bırak. Bu konuşmak mıdır değil midir? Ve burada birçok kitaplarda ve birçok ayna diyorlar ki kişi çıplak olduğu zaman banyoda konuşmak caiz değildir. Ama bu konuşuyor. Satt ve vesselam'ın yanında konuşuyor. Eğer haram olmuş olsaydı, konuşmak haram olmuş haram olmuş olsaydı, Ali Satve sallam banyodan çıktıktan sonra eğer orada konuşmak istemiyorsa diyecekti ki ya Aişe, ne yajuzu al kelam fi etnâl fi diye söyleyecekti. Eğer böyle bir söz söylemediyse ve onu ikrar ettiyse ve kendisi de bunu işitiyorsa, o zaman banyo esnasında çıplak iken bu tür şeyler için yani zaruri şeyler için. Konuşmakta bir veis yoktur. Ve bazıları diyorlar ki niçin konuşmak caiz değilmiş? Efendim melekler girermiş de sizi çıplak vaziyette görmesinler diye. Tamam mı? Melekler sizi çıplak görmesinler diye çünkü melekler girecek, yazacak. Ondan sonra yani o şekilde o halde görmek <gülüyor> ayırmış. Tamam, dağlı, Dağlı, dağlı. O ne dersen Eee Demircan yanlış tercüme etmiş. Bayağı Türkiye'de yanlış tercüme etiyordu. E, da'li da'li, yani suyu bana bırak anlamında konuşuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşeği Aişe razı rahmet, rahmet. Orada güya Aişe tercümeyi şu şekilde yapmışlar da'li da'li yani beni bıraksın Haşa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, kabın içi da'li şeyle oynaşıyordu anlamında tercüme etmiş. Yanlış bir tercüme. <gülüyor> Türkiye'de tercümeyi bu şekilde yapmışlar ve bu sunatını sallırken oynaşmanın caiz olduğuna dair veya buna benzer bir e, şey yanlış anlaşılma var. Yanlış Maalesef şiddet. Birçok tercüme kitapları birçok yerlerde topardıkları gibi aynı zamanda bazıları tercemeyi böyle yerli yerine de yapmıyorlar bazıları. Onun için alimler bil ittifak. Alimler bil ittifak. Özellikle hadis uleması diyorlar ki kişi dinini bilmesi için Arapçayı öğrenmesi farzdır. Bakınız arkadaşlar Müslümanlar İngilizceyi öğrenmek için nice paralar döküyorlar. Gidiyorlar özel öğretmen tutuyorlar. Veyahut da bak insanlar şurada mesela diyelim ki biz Müslümanlar şöyle Arabistan'da bulunuyoruz. Veyahut Mısır'da veyahut da Cezayir'de yani Arap ülkelerinde. Böyle yerlerde iken vakit olmasına rağmen bedavadan da bu dili öğrenmek yerinde olmuşken ne yapmıyoruz? Gelip de bu Arapçayı öğrenmiyoruz. Hadis üleması bir ittifak. Hepsi ittifak etmişler. Diyorlar ki, Kur'an Arapça ile indi. Aleyhisselatü vesselam'ın hadisleri hepsi Arapçadır. Alimlerin kitapları hepsi Arapçadır. O zaman <gülüyor> bu din ancak bu dili öğrenmekle öğrenilebilir. Kişi Arapçasını öğrenecek ve farz ilmini, farz aynı olan ilmi direkt Arapça kitaplarından öğrenmesi gerekiyor. Adamlar gidiyoruz Arapçayı bülbül gibi öğreniyoruz. Ama dese ki, Fatiha'yı oku, Fatiha'sını okumasını bilmiyor arkadaşlar. Bunu bizzat ben burada gördüm. Bazı kardeşlerimiz ders esnasında bülbül gibi İngilizce konuşuyorlar. Kur'an dersini veriyordum ben bir ara böyle arkadaşlarla beraber. Diyorum ki, Fatiha'yı oku, adam Fatiha okumasını bilmiyor. Ama İngilizceyi bülbül gibi öğrenmiş. Bunu burada öğrenmiş. Söyde Arabistan'da öğrenmiş kasetlerle, masetlerle falan, kaset şudur, budur. Her yerde böyle bu İngilizce kasetlerini koyarak İngilizce diyor. Ama Arapçayı hiç öğrenmek istemiyor. Dinini öğrenmek Kur'an okumasını bilmiyor. Yani namaz kılacak, fatihasını bilmiyor. İhlas suresi falan, suresini okuyamıyor. Heplezi, zizi, zizi. Sisi diye okuyor. Ama İngilizce'ye geldiği zaman, tıpkı bir Britanyalı gibi, tıpkı bir Amerikalı gibi lafızları, kelimeleri telaffuz ediyor. Britanya, aynen tıpkı Britanyalılar gibi feltekleri, harfleri feltek getiriyor. Biri Amerika, Amerikalar ile Britanya arasındaki İngilizce biraz değişiyor. <gülüyor> Ama Arapçaya geldiğimiz zaman yok. Onun için elinizden geldiği kadar şu Arapçayı öğrenin ve tercümanlara hiç ihtiyaç görmeden dininizi ana temel kitaplardan öğrenin. Mesela tercümanınız da var <gülüyor> İngilizce, Amerika'nın İngilizcesi ile İngilizlerin İngilizcesi arasındaki tecrübeniz de var demek ki? Yok yok yok. Böyle bir <gülüyor> tecrübe yok. Ama bu konuda okuduğum için yani okudum yani İngilizce okumadım. Arapça okudum. Bu konuda bilgim var elhamdülillah. Yani bu bu konuda bilgim e, varken ille de İngilizceden bu ilmi almaya gerek yok. Evet. Dokuzuncu. Dokuzuncu mesele ise el-ihtisalu bifadlil mar'ati ve meca'e finnehi indalik. An-ıbni Abbas radıyallahu ka'ala an-ıbni Abbas radıyallahu ka'ala an-ıbni Abbas radıyallahu aleyhi ve sellem kâne yagdesilu bifadli meymûne Meymûne bittirharet biliyorsun Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Eben Abbas radıyallahu aleyhi Allah Resulü Vesselam meymûneden artan suyla ne yaparmış? Banyo yaparmış. Ama bu zikrettiğimiz alimlerin görüşüne göre kesinlikle bir erkek kadının, kadından yani gusluden dolayı artacak olan sudan su ile ne yapamaz? Abdest alamaz ve guslu edemez. Ve bu hadisi Ravahu Müslim. İmam Müslim kitabında sahih kitabında rivayet etmiş. Enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaghtesilû bifadlî meymûne Ey meymûne validemiz usul abdestini aldıktan sonra ondan artan su veyahut da onun kabında artık kalan suyla ne yapıyor? Ali Aleyhisselatü vesselam banyo su nokusunu abdestine alıyormuş. Tekrar annem İbn Abbas radıyallahu anhuma قال اغتسلا بعض ازواج النبي aleyhisselam في جنه. Aleyhisselam'ın hanımlarından bazıları bir kap taşıdılar. Ne yapmıştır? Yıkanmıştır diyor. Fece an sallallahu aleyhi ve sellem li yagtasila au yatawadda. Aleyhisselam giysi yıkanmak veya abdest almak için kaptan. Hemen orada fakaleti ya Rasulullah ey Allah'ın Resulü İnni kuntu junuban. Ben bu kaptan abdest veya o tavsul abdesti alırken ben cünüp idim. Cünüplükten dolayı buradan bu kaptan yıkandım. Faqala elme la yujibu. Sen cünüp isen o <gülüyor> senden artık kalan su cünüp olmaz ki. Tıpkı Ayşe validemiz radıyallahu teala anha ali sattu ve selam e, mescitte itikafa girdiği zaman Kendisi haizliydi. Aleyhisselatü Vesselam başını pencereden uzatarak saçlarını ne yapıyordu? Tarıyordu. Ona dedi ki, ya Ayşe dedi, git bana, bana buradan şeyi getir dedi, seccadeyi getir. Dedi ki, ben haizliyim. E dedi ki, senin elin, ben oraya gitmen haizli olmaz ki dedi. Dolayısıyla burada bu sudan yıkandı diye bu su cunub olmaz ki, haram-ı necis olmaz ki. Usul temizdir. Madem ki içinde necaset yok. Ve biliyorsunuz bundan önceki derslerimize de demiştik ki Müslüman hayatında da ölümünde de tahirdir. Temizdir. Yani necis olmaz. Her ne kadar bazı alimler demişler ki kişi öldükten sonra o kişiyi yıkayan kişi yıkanması gerekiyor demişse de onun doğru, sözü doğru değil. Bundan önceki derslerimizde size izah ettik. Doğrusu kişi öldüğü zaman onu yıkayan kişi yıkanmasa da bir sakınca yoktur. Ama yıkansa daha eftaldır. Ama bunun yıkanması da necis olduğundan dolayı değil. Tamam mı? Necis olduğundan dolayı değil. Dolayısıyla erkekten veya da kadından artan su ile kişi usul abdesti alabileceği gibi efendim namaz içinde abdest alabilir. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كما صاحبه أبو هرير رضي الله عنه أربع سنين قال نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا وعالمنا ربو حديث زرنداء اهتلافات اشتلافات deminki size anlatıyorum. ihtilaf. genelde bu hadise dayanarak tamam mı? Genelde bu hadise dayanarak ve İmam Elbani Rahim Allah diyor ki bu hadislere baktığımız zaman bundan önceki hadisler hangi kitaplardan mevcuttur, kim rivayet etmiş İmam Bukhari ile İmam Muslim. Ve bu hadisler bu hadise nazaran çok daha sahip ve çok daha kuvvetli. Tamam mı? Dolayısıyla burada kerhen derken biliyorsunuz Hanefi fukası diyorlar ki tenzihen mekruh, tahrimen tehrim, mekruh. Bu diğer alimlerin yanında bu kayda yoktur. Hanefi fukası diyorlar ki tahrimen mekruh dediği zaman bunu kullanmak haramdır, tenzihen mekruh dediği zaman kullanmakta bir veis yoktur demek istiyorlar. Oysa ki geçmiş alimler keraheti zikrettikleri zaman genelde tamam mı? yani bunu caiz görmüyor anlamına geliyor. Dolayısıyla burada, buradaki kerhen dedikleri ey tenzihen mekruhtur. Tahrimen mekruh değildir. Tamam mı? Yani bir erkek hanımından artan suyla yıkanmasında veyahut da abdest almasında veyahut da kadının kocasından kala artan su veyahut da onunla yıkanmak veyahut da ondan abdest almak bu nedir? Tenzihen mekruhtur. Ey tahrimen mekruh değildir. Teda vallahu alem. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد وأن لا إله إلا أنت أستغفئك وأتوب إليك